Kim Rebiyül Evvel ayına girildiğini birbirine haber verirse ona cennete girebilmesi için dua edeceğim diye bir söz dolaşıyor ortalıkta. Ee, bu sözün hadis olduğunu iddia edenler var. Ee, bu söz gerçekten hadis midir hocam? Öncelikle tabii yeni bir aya girdiğimizden dolayı e, mutluyuz Cenab-ı Hak hayırlı ömürler versin sağlık, afiyet içinde bu ayı değerlendirmeyi ve ömrümüzü bu şekliyle yaşamayı bizlere nasip eylesin. Şimdi Whatsapp, Facebook, FM, Google gibi günümüz teknolojisi veya sosyal medya diyorlar buna. Geliştikten sonra bir takım hadisler çoğalmaya başladı. Bunlara hadis diyemeyiz tabii. Yani hadis e, ismi altında bir takım e, diyelim kutlamalar yahut Whatsapp mesajlarını e, denk geliyoruz. Safer ayında mesela e, Allah'ın lanetinin, azabının, e, şiddetinin e, ineceğine dair bir sürü rivayetler dolaştı. Bir ay boyu biz başımıza inecek bela nedir, nasıl olacak diye onun derdine düştük. O ay bitti. Şu an Rebiyul Evvel Ay'ına girdik. Rebiyul Evvel Ay'ının özelliği nedir? Resulullah Aleyhisselam'ın bu ayın 12. gecesinde dünyayı teşrif etmesidir. Yani bu ayın içinde böyle bir gün var. Mevlid Kandil dediğimiz gün bu ayın içindedir. Sadece bu ayı diğer aylardan farklı kılan budur. Onun dışında Rebiyul Evvel ay'ının, Diğer aylardan daha faziletli olduğuna dair herhangi bir rivayet yoktur. Hele hele Whatsapp'ta geçen bu bahsettiğiniz hadis diye verilen söz e, kesinlikle hadis değil. Yani böyle bir hadis olması mümkün değil. E, bir defa e, şimdi hadis inkarı ne kadar kötü ise e, hadis uydurmak da o kadar kötüdür. Yani bazı gruplara bakıyorsunuz hadisindeki ne işe yarar ki gibi itiraz ediyorlar. Bazı kardeşlerimiz de güya iyi niyetle dahi olsa Resulullah Aleyhisselam'ın söylemediği bir sözü ona atfederek söylemek büyük bir vebaldir. Peygamber Aleyhisselam buyuruyorlar ki men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve mak'adehu nar <gülüyor> Yani ben söylemediğim halde ben söylemiş gibi bana atfederek hadis uyduranlar cehennemdeki yerlerini hazırlasınlar buyuruyor. Dolayısıyla hadis olmayan bir şeyin hadis diye sunulması böyle bir tehlike arz ediyor. O halde Whatsapp'ın, efendim Facebook'un, Google'ın çıkmasından sonra yani bu sosyal... Medyanın ortaya çıkmasından itibaren maalesef etrafta dolaşan bu tür sözler e, dikkatle takip edilmesi gereken, hemen kabul edilmemesi icap eden e, sözlerdir. Yani bakıyorum bana mesela gelen mesajlar var. Aynı bahsettiğiniz e, söz hadis olarak bana gönderiliyor ve tebrik ediliyor bu ay. Buna benzer sözleri televizyonlarda da göreceksiniz. Falanca hoca söylemiş, filanca kişi beyan etmiş gibi bazı şeyler olacaktır. Bunlar külliyen yalandır. Resulullah Aleyhisselam'ın sahih hadis kitaplarında yer alan herhangi bir böyle bir sözü söz konusu değildir. O halde biz bu sosyal medyadan bize intikal eden, ve hadis diye bize gelen sözlere çok dikkat etmek durumundayız. Bundan bazıları kar ediyor olabilir. Yani mesela teknik kuruluşlar efendim bu işlerle iştigal eden kuruluşlar daha çok mesaj gittiğinden dolayı kar ediyor, ediyor olabilirler. Ancak burada zarar eden nedir? İslam'dır. İslam itikadıdır. E ayrıca <gülüyor> İslam ümmeti doğru hadisle e, uydurulmuş olanı ayıramadığı için büyük bir sıkıntı meydana geliyor. Tarih boyu e, bazıları diyelim iyi niyetle de olsa hadisler uydurmuş. Fakat bunlar mevzu hadisler. Efendim niyetim halisti, iyiydi demek bir anlam ifade etmiyor. Öyle hadislerle karşılaşırsınız ki hadis değil aslında mevzu Dediğimiz uydurma sözlerle mesela size iki rekat namaz kıldırır. Neticede bütün günahlarınızı bağışlatabilir. Halbuki öyle bir şey yoktur. Yani hadis uydurmanın büyük tehlikeleri var. İtikad açısından, amel açısından, dininizi yaşamanız açısından mutlaka size zarar vermektedir. Benim tavsiyem kardeşlerimin Kendilerine gelen bu tür sözleri aslını esasını bilmeden, ne olduğunu tam idrak etmeden başka kimselere hadis diye göndermemeleri. Zira siz bir kişinin yalan olarak beyan ettiği bir sözü tekrar bilmeden de olsa yalan bir şekilde başka bir kardeşinize hadis diye sunuyorsunuz. Bu İslam Peygamber aleyhisselama. İslam'a verilen en büyük zararlardandır. O halde şunu unutmayalım, hadis, sahih hadisi kabul etmemek ne kadar kötü ise olmayan şeyi hadis diye ortalığa dökmek ve insanlara bunu hadis diye yutturmak o kadar kötüdür. Kardeşlerimizin bu tür sözlerden, rivayetlerden sakınması gerekiyor.